Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Ramazan'ın son on gününe yaklaştığımız, içine girdiğimiz şu günlerde, unutulmuş bir sünnetten bahsetmeye çalışacağım. Kimimiz adını bile yeterince bilmiyor, ya da bilenlerimizin bir kısmı da, nasıl yapılması gerektiğini değerlendirmiyor. Ümmetin fesatı zamanında, peygamberin bir sünnetine sarılmak, onu ihya etmek, hadis-i şerif rivayetine göre, şehit sevabı verilecek kadar önemli bir husus. Giriş olarak, itikafla alakalı, önce global bir bakış açısını, yakalamamız uygun olur diye düşünüyorum. Değişiklik, bulunulan konumdan dışarıya çıkmak, hicretin farklı bir açılımıdır. Kur'an, imandan sonra, insanlara, cihatla birlikte hicreti emreder. Hicret, Sadece belirli bir mekandan, belirli bir mekana göç etmek değil, Allah'ın yasaklarından, Allah'ın mubahlarına, farz kıldıklarına doğru geçmektir. İşte hicretin farklı bir açılımı olan itikaf, değişiklik, halkın tepdili mekanda ferahlık vardır demesiyle de değişik bir anlam kazanır. İnsan bazen yaşadığı çevrenin dışına çıkıp, kendini saran şartlara... Ve hatta kendisine bile dışarıdan bakabilmelidir. Zaman zaman farklı bir kimse gibi kendini gözlemleyebilmeli, objektif değerlendirmelerde bulunabilmeli, muhasebe yapabilmelidir. Nasıl zaman zaman aynaya bakma ihtiyacı duyuyoruz, dışımızdaki bir yanlışlık, kusur, eksiklik var ise onu aynayla düzeltmek istiyoruz. Gönlümüzün de, kalbimizin de aynası kabul edeceğimiz, bazı kendimizin iç dünyasını görebileceğimiz özelliklere ihtiyaç vardır. İşte itikafta insanın kendi kendini test edebilmesi, kendi kendini muhasebe edip, iç dünyasının aynaya yansıyan silüetini görmesi şuuru vardır. Rüyada kendini sanki başka biriymiş gibi dışarıdan görüp gözlemleyebildiği gibi, Mesela ruhunun hayal aleminde bedeninden soyutlanarak bindiği bir helikopterden aşağıda yürüyen kendisine bakabilmeli insan. Her şeyini bir yabancı gibi gözden geçirebilmeli. İşte bu nefis muhasebesi dediğimiz otokritik öyle bir otomatik hale gelmeli ki kişi bir taraftan konuşurken diğer taraftan kendisi konuşmasına yabancı bir kimseymiş gibi bu konuşmayı eleştiri gözüyle dinleyip, kritik edebilmeli. Sokakta yürürken nehyan münker görevini kendi nefsine de yapabilecek kontrole ve olgunluğa sahip olabilmeli. Hep başkalarıyla uğraşan, başkalarını eleştirip onların problemlerini görmeye çalışan insan nefsi kendisine yönelebilmeli. Kendisinin ne durumda olduğunu değerlendirebilmeli. Başkalarına iyiliği emrederken kendisini ne kadar kantarın terazisine koyup Kur'an ölçeğiyle kaç gram ettiğini görebilmeli kendisini unutmamalı. Allah'ı unutan kendisini de unutmamış olacaktır. Unutmuş olacaktır. Allah'ı hatırlayan kendisini de hatırlayacaktır. Rabbini bilen kendini de bilmiş olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler işte bu özellikleri insan itikaf ruhunda yakalayabilir. Bu ruhu koruyarak tüm zamanlarda tümüyle itikaf bilincini hayatına geçirebilir. İhtikaf insana kendini gözlemleyebilme, sorgulayabilme, hesaba çekebilme ve öncelikle kendine emri bil ve nehyanil münker yapıp kendini ıslah edebilme yolunun anahtarını kazandırır. Hindistan'ın İngiliz işgalinden kurtulmasında belki en önemli rolü oynayan eski bir lider vardır. Hint lideri Mahat Gan Mahatma Gandhi'den bahsediyorum. İşte Gandhi'nin önemli bir karar arafesinde kendisi Müslüman olmadığı halde Müslümanlar gibi oruç tutup uzlete çekildiğini biliyoruz. Eski büyük liderlerin çoğunun dünyevi faydalarından dolayı da olsa itikaftaki bu bilinci kendisini toplumdan soyutlayıp açlıkla riyazet ile bir köşeye çekilerek bu havayı yakalamaya çalıştıklarını görüyoruz. İşte bu açlık ve uznet hayatının Ruhu arındırıp Düşünceye açıklık getirmesinin Tarihten beri tecrübe edildiğinden İbrahim'i çizginin Ana hatları üzerinde yaşayan Haniflerde de bu özellik Yer yer Uygulanıyordu Bu özelliği gördüğünden dolayı Peygamberimiz ve aynı zamanda Fıtratının da yönlendirmesinden ötürü Daha peygamberliğin Gelmesinden önceki günlerde Çevresindeki toplumun Ve tüm insanlığın durumunu daha iyi düşünüp tahlil etmek için olsa gerek, Hira'da inzivaya çekilmiş, orada daha kendisine emredilmeyen, sünnet olarak ortaya çıkmamış bir itikafın çekirdeklerini ortaya koyuyordu. Evet, Hira'da inzivaya çekilen Peygamberimizin, işte bu davranışı, itikafın eski şeriatlerde de olduğunu gösteren, İbrahim'i çizgiyle hala unutulmadığını e, belirten, Çıkarımlar olabilir. Zaten şu ayeti kerime de itikafın eski ümmetlerdeki mevcut olduğunu işaret etmektedir. Mal olarak Bakara suresi 125. ayette İbrahim için vaktiyle belirlenen yeri ibadet mahalli edinin. Nitekim biz İbrahim ve İsmail'e şöyle emrettik: Mabedimi mi? Onu tavaf edecekler için ve Akifin için yani mescidi haramda duranlar ve itikaf edenler için yine namazda rükû ve secde edenler için temiz tutun dedik. Bakara 125. İşte sevgili dinleyiciler bu ayetteki Akifin kelimesiyle itikafa girenlere işaret edildiği çokça müfessirlerce belirtilmiştir. Bu ayet-i kerime Teala Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'e hitap ettiğini bildirdiğine göre... Eski ümmetlerin şeriatlerinde de itikafın mevcut olduğunu bir yönüyle göstermektedir. Sevgili dinleyiciler, itikaf herhangi bir yerde olmaktan öte camilerde. Hatta cemaati çok olan camilerin tercih edilmesi uygun olan Allah'ın evi kabul edilen mekanlarda olur. Çünkü mekan hayli önemlidir. Bulunulan yer insanı etkileyen ciddi bir unsurdur. Bir, Allah'a isyan edilen sefahat mekanı, çokça haramlar işlenen bir yer ile söz gelimi mescidi haramı ya da güzel bir camiyi mukayese edince, insanın inanç, düşünce ve davranış yönleriyle nasıl farklı mekanlarda çok farklı etkiler altında olacağı daha iyi anlaşılabilir. İşte sevgili dinleyiciler, itikafın Allah'ın evi kabul edilen camilerde yapılması insana kazandıracağı olumlu açılımlar yönünden önemli şekilde değerlendirilmelidir. İnsan üzerinde büyük etkisi olan ögelerden biri de zaman gibi e, mekandır, mekan gibi zamandır. İtikaf herhangi bir zamanda yapılabilir ama esas itikafın mevsimi Ramazanlardır. Herhangi bir zaman diliminde yapılması caiz olsa da Ramazan'da özellikle de Kadir Gecesi'nin bulunduğu tahmin edilen Ramazan'ın son on günü içerisinde itikaf yapılması boşuna değildir. Dolayısıyla zaman kavramına, bazı zamanların bizim için fırsat dilimleri olduğu, bizim manevi dünyamız için açılımlara sebep teşkil edebileceği ve bazı zamanlarda yapılan ibadetlerin Allah tarafından kat kat ecir göreceği itikafın, ...zamanı açısından da değerlendirilmelidir. Sevgili dinleyiciler, inziva hayatı ve tümüyle yalnızlık aslında riskli bir durumdur. Problemlere gidilebilecek bir olay olabilir. Bunalımlara, psikolojik sorunlara sebep olabilir, vesveseye kapı açılabilir inziva hayatında... ...ya da insanlardan tümüyle uzaklaşıp yalnızca bir hayat yaşamada ciddi problemler olabilir... Hadis rivayetlerinde mecburi olmadan yalnız yolculuk bile tavsiye edilmemiş. Yalnız olanın şeytanla arkadaş olacağı belirtilmiştir. İşte itikafta bu tür riskler bertaraf edilmiştir. İnziva gibi, uzlete çekilmek gibi, insanların tümüyle olmadığı bir alana kendimizi hapsetmek gibi bir durum itikafta aslında söz konusu değildir. İtikaf eden mutekif yalnız değildir. Kendi başına nefsiyle baş başa kalmış vaziyette sayılmaz. O, Allah'la birliktedir. Onunla baş başadır. Onun evinde, onun misafiri olarak, onun ikram ve ihsanlarına muhataptır itikaftaki mümin. Yine manastıra kapanmış veya bin bir gün çileye, çilehaneye tüm insanlardan soyutlanarak çekilmiş kişilerden de farklıdır itikaftaki mümin. Çünkü itikaftaki mümin, toplumla, cemaatle, insanlarla bağını tümüyle kopartmamıştır, sadece askariye indirmiştir. Cemaatten kopmadan ve cemaati ıslah etmek için cemaatle günde beş kez birlikteliği sürdüren, onlarla beraber cemaat oluşturup namaz kılan, onların iyi ve kötü taraflarını değerlendirme fırsatıyla camide Allah'a yönelmiş olmaktadır itikaftaki bir mümin. Nistisizm, ferdi inziva ile toplumdan tümüyle koparak sadece kendini ıslahı düşünürken, itikaf eden yani mütekif topluma daha faydalı olmak, onları da, onları güzelleştirmek için kendini ıslah etmektedir. Evet, toplumdan bağını kopartmadan onlara davet ve tebliğ ulaştırmak, onları ıslah etmek için kendini ıslah isteği içinde bir ibadete, özel bir sünnet geleneğine yapışmaktadır itikaf eden Müslüman. Günümüzde Müslümanların hayatını dile hemen hemen tümüyle kuşatan şu batılı tarzda yaşama biçimi, modern hayat, hele İstanbul gibi yerlerde yaşayan insanlar için kalabalık içinde yalnızlığın, hatta aile içinde bireyselliğin, topluluk içinde bencilliğin öne çıktığı bir yaşam tarzı sunmaktadır. İster istemez bu modern hayatın içinde yaşayan insanlar dünyevileşmekte, bireyselleşmekte, toplumdan kopmakta, kendi çıkarlarını öne çıkartmaktadır. İtikaf ruhundaysa yalnızlık içinde toplum, yalnızlık bile cemaatle birlikte onun için planlar yapma söz konusu olan bir farklı ibadettir. Dünya içinde ama dünyadan, dünyevilikten uzak. Allah'a ruhi özelliklere yakın bir yaşama tarzı vardır itikafta. Toplum içinde ama toplumdan uzak. Toplumun gündelik hayatından, onların keşmekeşliğinden, onların sanki yeme içme gibi, keyif alma gibi hayatın merkezine bunları koyduğu, hayatı sanki dünyevi keyif veya maddi zevk için yaşadığı gibi anlayışından uzak, onları ıslah etmek ve kendisinin, o sürüden ayrılan özelliklerini daha öne çıkartıp olgunlaşma ihtiyacı duymak, kamil insan olma özelliğine yaklaşmak için çok büyük fırsatlar sağlayacaktır itikaf. İtikaf, mümin için özellikle de emri bil maruf nehyanil münker yapan davetçi için manevi bir azıktır, bir beslenme rejimidir. Gönlü gıdalandırmak, zihni cilalandırmaktır. Nasıl sevgili dinleyiciler, bazı sporcular önemli maç öncesi hazırlık için kampa alınır, enerji depolar ve dış dünya ile ilgi ve ilişkilerini koparır. Aynen böyle, tebliğci bir mümin içinde, cennete kendisini hazırlayan, takva sahibi olmaya çalışan bir Müslüman içinde, içindeki ve çevresindeki düşmanlara karşı yapacağı mücadele için itikaf bir kampa çekilmedir. Bir bakıma almadır, bir revizyondur, bir temizlik ve arınmadır. Koruyucu hekimliktir, check-up yaptırmaktır, tedavi olmaktır itikaf. Yapabiliyorsak bunu sadece Ramazan'da ve birkaç gün değil, her gün yarım saat, bir saat olsun tefekkür, zikir, yatakta da olsa ölüm, şehadet tefekkürü yapmak, itikaf ruhunun insana kazandırabileceği lezzetli bir gıdadır. Eğer biz Ramazan'da hakkıyla birkaç gün itikafa çekilebiliyorsak o ruhu, o bilinci mümkün ki bütün günlük hayatımıza 365 günlük bir zaman dilimine yayabilecek ve her gün az da olsa insanlardan uzaklaşıp Rabbimizle baş başa olacağımız zaman dilimleri, yer dilimlerini ayırmayı bulacağız. Hiç imkan bulamıyorsak yatağa girdiğimizde yarım saat, Rabbimize hesap veren, kabirdeki hayatı bir nevi sembolize ederek düşünen, ölmeden önce ölmüş gibi e, kendimizi hesaba çekerek itikaf bilincini gecenin bir anına da olsa her güne yayan bir özellik kazanacağız. Tadına Ramazan'da olsun bir baktığımızda, o lezzete bir vardığımızda mümkün ki, onu günlük hayatımızda da, yarımşar saatte de olsa, değişik ortamlar içerisinde bile yerine getirmeye gayret edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, toplumun yanlışlıklarına alışmış, hatta yadırgamaz hale gelmiş davetçi, bazı zamanlarda sadece Allah'la kalabilmeli ki, toplumu hayra doğru değiştirme bilenci bilensin. Bu bilinç gelişsin, olgunlaştırsın kendisini ve olgunlaşan bir yapıyla ...topluma daha güzellikler... ...vermeye gayret etsin. İnsan toplumla münasebetlerde... ...hatta davetçi, tebliğci... ...hoca konumunda olanlar bile... kendisine kendisini veriyor. İnsan kendisine bakmasını... ...bilmeli önce. Onun için gerçi bu düşünce... ...ne kadar vardır yoktur bilmiyoruz ama... ...insanların bir kısmı bir kısmından... ...ayrılırken kendine iyi bak... ...mesajları sunuluyor. Kendine iyi bakmak, saçını iyi taramak... Ee ...işte... E, temizliğine riayet etmek, efendim midesine yiyeceklerine e, itina göstermek den öte kendimizi iyileştirmek ve kendimize iyileşme gözüyle bakabilmek ruhumuzu, gönlümüzü doyurabilmek iç dünyamızı aydınlatabilmek yönüyle bir nasihat, bir tavsiye ve uygulanması gereken bir özellik olarak alınmalı Müslümanlara göre insan kendisine bakmasını bilmeli. Alıcılarını ıslah edip parlatmalı ki, kendini ve çevresini objektif ve salim olarak gözlemleyebilsin. Alıcılar sağlam değilse, vericilerden gelen etkilerin doğru alınması mümkün değildir sevgili dinleyiciler. O yüzden göz gibi, kulak gibi, ağız gibi alıcılarımızı daha nurlandırmalı. Onları günahlardan teskiye edip, salim fıtrayı özelliklerine kavuşturmalı ki onlar vasıtasıyla gönlümüze iç dünyamıza giren hususlar güzelleşmiş olsun. Günahlarla kirlenmiş, hastalanmış gözünü, gönlünü, beynini insan temizleyip tedavi ederek sağlığına ve uzaklaştığı fıtratına yeniden kavuşabilmeli. Kavuşabilmeli ki tanım, yorum, bakış ve değerlendirmeleri Doğru yapabilsin, hayatı doğru okuyabilsin, kendini doğru tanımlayabilsin, konumunu, görevini doğru olarak değerlendirsin. İşte itikaf bütün bunları en güzel şekilde sağlayacak muazzam bir ibadettir. Göz ve gönül aynasını itikaf berraklaştırır, paslarını siler, temizler itikaf. İhtikafı sevgili dinleyiciler sadece Ramazan'dan Ramazan'a yapmak, özellikle günümüz şartlarında ölümcül hastalıkların tedavisini geciktirmek ve belki de o hastalıklarla ölmeyi göze alabilmektir. Dolayısıyla intihara doğru yol açabilecek manevi dünyalarımız açısından nasıl sadece Ramazan'dan Ramazan'a Allah'ı hatırlamak, namazı, orucu, güzellikleri hatırlamak, Doğru değilse elbette Ramazan'da hatırlamanın güzelliğini diğer günlere yaymak gerekiyorsa itikaf bilincini de Ramazan'da esas ikame ederek diğer günlere de yayma ihtiyacı duymalı. Bugünün dünyasında gönlü gözü kirlenmiş dolayısıyla e, toplumu eleştiren kendini kısmen de olsa eleştiren insan. İhtiyaç duydukça hemen her gün beş on dakikada olsa Allah'ın evine itikaf gayesiyle insan sığınmalı, ondan yardım istemeli, onun davetine icabet edip, onun gönüllerimize sunduğu ziyafetine katılabilmelidir. Camilere veya Allah'ın evi kabul edebileceğimiz, camileştirebileceğimiz mekanlara, Derneklere, vakıflara, evlerimizin bir köşesine, uygun alanlara ama günah işlenmeyen yerlere itikaf gayesiyle o bilinçle sığınma imkanını e, bulmalıyız. O ihtiyacımızı temin edecek gayretler içinde olmalıyız. Evet, cami veya benzeri sığınma imkanını sıkça bulamayan kimse evinde... İşinde, sokakta ve hatta yatakta itikaf ruhunu yakalayabilmelidir. Zaten Allah'ın arzı bütün mekanlar mescit değil midir? Namazı her alanda, her yerde kılabildiğimiz gibi itikafı da her yerde kılabilmeli, yapabilmeli, uygulayabilmeli ya da bulunduğumuz yerleri Allah'a secde edilebilecek, itikaf yapılabilecek, ...şekilde temizleme gayretinde bulunmalıyız. Öyleyse sevgili dinleyiciler, elbette en güzel itikaf Allah'ın evi olan camilerde yapılır. Ama itikaf ruhunu başka alanlara taşıma gayretinde bulunmamak, ibadetleri cami gibi alanlara mahkum edip... ...diğer yerleri başka ilahlara ayırmak gibi feci durumlara yol açabilir. İşte bundan dolayı her an itikaftaki gibi... Allah'la beraber ve her yeri Allah'a ibadet edilen, secde edilen, itikaf yapılabilen mekan haline getirme gayreti aynı zamanda bizi cihat seviyesine, cihat sevabına ulaştıracaktır ve yeryüzündeki görevimizi yapmak zorunda olduğumuz iç temizliği ve dış temizliği bize kazandıracak ve bu anlayışla toplumda nebevi görevi en güzel şekilde sırtlanacak olgunluğa erişeceğiz. İhtikaf özellikleriyle mümin, sevgili dinleyiciler, meleklik tarafını, ruhi, manevi yönünü her çeşit ibadetlerle arttırmış, açlık ile oruç sayesinde ve şehvetten, cinsel temastan perhiz yaparak hay hayvani taraflarını da azaltmış olur. O yüzden Özellikle itikaf bilinciyle kuvvetlenmiş, katmerlenmiş bir Ramazan, oruç ve namazla daha bunların en güzel bir şekilde icrası ve yer yer nafile zikirlerle, Kur'an okumayla, nafile namaz ile yüceltilmiş bir itikaf zamanı, ...insanı melekleştirecektir. Yani meleklerin temel özelliği olan Allah'a isyan etmemek ve Allah'ın emirlerini tümüyle yerine getirmek sıfatlarına insan sahip olacaktır. Gündüzleri de yiyip içmeyi, cinsi özellikleri tümüyle terk ettiği için meleklerde olmayan bu yaklaşımı kendisinde bulunduracaktır. İtikafta temel ibadetlerin hemen tamamına yakını mevcuttur çünkü. Yani itikaf sevgili dinleyiciler ana bir ibadettir, doğurgan bir ibadettir. İbadetlerin hemen tümünün fayda ve hikmetleri tümüyle en kamil şekliyle itikafta dürülmüş, özetlenmiştir, itikafta mevcuttur. İhmal edilen gönlün tamiri, bakımı, tedavisidir itikaf. Gönül aküsünün şarj edilmesidir itikaf ruhu. Bugün enerjimiz yeterince dolu olmadığı için bizi günahlara karşı, haramlara davet konusunda, içimizden gelen vesveselere karşı yeterince koruyamamakta, kendimizi koruyamadığı gibi ehlimizi, çoluk çocuğumuzu, ilişkide olduğumuz insanları kurtaracak bir seviyeye de bizi yükseltememektedir. Çünkü yeterince gönlümüzün, zihnimizin, İtikaf bilinciyle e, dolacak e, aküsü e, yeterli bir e, enerjiyle yüklenmemiştir. O yüzden züht, takva, ihlas, huşu e, ve bunun gibi güzelliklerle eda edilip zevk alınan bir ibadet, manevi haz gibi konularda muhasebe ve olgunluğa tırmanışı biz tümüyle itikaf ruhunda görebiliriz. Hürriyetin, bugünkü dille özgürleşmenin gerçek anlamda ne demek olduğunu insan sadece Rabbi ile baş başa olduğu zamanlarda anlayabilir. Dolayısıyla özgürlük, kendi keyfinin, nefsinin, hevasının istediği şeyleri yerine getirmek değil, nefsine kul olmaktan, kendi hevalarının tutsağı olmaktan ya da kendi nefsi gibi aşağılık özelliklere, e, ...kul ve köle olmaktan insanın kurtulup sadece Allah'a kullukta, ibadette hürriyetin en güzellerini tatması, itikaf ve ibadet bilinciyle ancak söz konusu olabilir. İhtiyaç zannettiklerini, alışkanlıklarını, meşgalelerini, önemsiz meselelere ayırdığı zamanlarını, katili olduğu boş vakitlerini, israflarını sorgular... Ve düzeltmenin yollarını arar itikafta ve itikaf gibi bilinçte yapılan ibadetlerde bir mümin. Hayatını planlamayı, kendini disipline etmeyi insan itikaf bilincinde daha güzel yakalayabilecektir. Tatmadığı manevi hazları tadacak, güzel zevklerin farkına varacaktır. Kur'an'ı okuma, anlama ve gününe uygulama, bireysel, ailevi, iş hayatı, sosyal hayatı ve siyasal hayatını Kur'an'ın e, tefsiri mahiyetinde onun uygulanabileceği, onun prensiplerini ikame edebileceği bir yapıya ulaşma, en azından bunları davet ve tebliğ edebilme, kendisi özgür biçimde bunları yerine getirebilme anlayışını insan itikaftaki Allah'a adanmışlığıyla daha rahat görebilecektir. Evet, zikir gibi, tefekkür gibi, teheccüd adlı gece neşesi gibi insan güzelliklerle coşacak, zevk sahibi olacaktır. Müzzembil suresinin 6. ayetinde teheccüdü Rabbimiz gece neşesi olarak vurguluyor. Biz sarhoşlar kadar gece hayatını seven, Gece kulüplerinin devamlıları kadar bile Rabbimizi yeterince sevmiyoruz ki Müslümanca gece neşesinin ne olduğunun tadını bilmiyoruz, tatmıyoruz, farkına varmıyoruz. Belki bu Ramazan günleri geceleri sahura kalkarak gece neşesinin teheccüd gibi Allah'a yönelmeyle gece uykumuzdan Allah için vazgeçip iki rekat olsun namaz kılıp Kur'an okuyabilme. Ve yapabiliyorsak günahlarımıza tövbe edip, gözyaşı dökerek, samimiyetimizi Allah'a arz etme gibi gecede insanın gönlünü tamir edecek, huzura kavuşturacak gece neşesine itikafta daha güzel yaklaşabiliriz. Eğer itikafa imkanımız yoksa, Ramazan'da alacağımız bu özellikleri Ramazan dışında da taşıyarak, gecelerimizi başkalarının içkisi için, eğlencesi için, hevası için bölüp uyguladığı ya da uykularını feda edip kendi sevdiklerine ayırdıkları gibi biz de Rabbimize gecemizin on dakikasını olsun ayırabilmeli ve onunla kopan bağımızı gece sakinliği içerisinde. Günahkarlar günah içindeyken, kafirler uyku içindeyken biz Rabbimizle ilişkiye geçebilmeli Onunla irtibatı sağlamlaştırabilmeli ve bozulan fıtri özelliklerimizi bu güzelliklerle tamir edebilmeliyiz. Yine fuzuli konuşma, fazla yiyip içme ve insanlarla çok ve gereksiz ilişkiden, şakalaşmadan, malayani konuşmalardan sakınarak huzurun, mutluluğun, fıtri güzelliklerin, manevi sağlığın yolu itikaf bilinciyle daha güzel bulunacaktır. Müminlerin önemli bir kesiminin camilerle bağı koptuğu, belki bu camilerin konumu camilerdeki görevlilerin konumuyla da sosyal ve siyasal sebeplerle de yakından ilgili ama Allah'ın evi olan camileri tümüyle terk etmenin belki bir geçerli mazereti bulunamaz. Biz Allah'ın evi olan mekanları Allah'ın e, yeterince e, hükmünün uygulanabildiği yerler haline getirmek için, Oraları terk etmeme, oraları bozulan yapılar varsa, caminin fonksiyonlarının çokça ihmal edilmesi söz konusuysa ve sadece Allah'a kulluk, sadece O'na davet, sadece O'na katıksız ve kayıtsız şartsız yönelip ibadet edebilme özellikleri tümüyle uygulanmıyorsa bizim camilerden kaçmamıza değil, camilerimizi ihya etmeye, onları yeniden asli özelliğine kavuşturma gayretinde bulunma görevimiz var. İşte şu veya bu sebeple terk ettiğimiz camilerimize tekrar kavuşmak, cami ve cemaatle yeniden ünsiyet kurmak, beş vakit namazı cemaatle eda ed etmek, cami hayatına alışmak, hiç haram işlemeden gözüne ve kulağına sahip olmak, Taat ve sabır gibi faziletlerle cennet hayatının minyatürünü, küçük bir örneğini dünyaya taşımaya çalışmak ancak itikafla, itikaf ruhuyla, itikaf ruhunu tümüyle kuşanmayla mümkün olacaktır, sevgili dinleyiciler. Mümkün ki bazı dinleyicilerimiz bu kadar e, itikafın e, insan ruhu, manevi dünyamız açısından önemi olduğunu, Belki ilk duyuyorlar, belki duydularsa takviye oluyorlar ama içimizden bazılarının hocam anlattığın bu itikaf nedir? E, fazileti var, güzelliği var, faydası var. E, peki anladık da e, nedir bu nasıl bir şeydir? Yenilir mi içilir mi? Nerede nasıl yapılır? Diye sorduklarını zannediyorum. Ben de zaten böyle sorulsun diye ihtikafı ne olduğunu tanımını e, ...bu girişten sonraya bıraktım. İtikaf kelimesi... ...sevgili dinleyiciler... ...ayın kef ve fe harflerinden... ...yani... E, ...a, ke, ...fiilinden türemiş. E, bu maslarda bir şeye yapışmak... ...tutunmak, ondan ayrılmamak... ...kendini bir şeye vakfetmek... ...hasretmek... E, ...fedakarlık yapmak... ...bir şeyle meşgul olmak... ...vaktini onunla doldurmak... Bir yerde inzivaya çekilmek gibi anlamlara gelir. akefe Türkçe'de yer yer e, Akif olarak e, çocuklarımıza isim verdiğimiz kelime. Dolayısıyla itikaf kelimesi bu kökten türemiştir. İtikaf terim anlamı olarak bir mescit yani cami veya cami hükmündeki bir yerde ibadet için özel bir şekilde beklemek ve bulunmak demektir. Yine Ramazan ayı içinde ve bazen de diğer zamanlarda günler ve geceler boyu en azından 24 saat bir camiye kapanarak bütün dünyevi faaliyetlerden uzak bir şekilde kendisini tamamen ibadete ve tefekküre hasretmek demektir. Dolayısıyla cami hayatı içerisinde e, gününü, gecesini geçirebilmek demektir. Allah'a kendini adamak, her şeyini ona feda edebilme bilincini gösterebilmek demektir. İtikaf yapana mutekif denilir. Kur'an-ı Kerim'de itikaf kavramının türediği e, akefe kökü e, ve bunun türevleri tam dokuz yerde geçer. Dolayısıyla oruçla ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, Bakara Suresinin 185. ayetinden itibaren e, vurgulanan e, 187. ayetinde mescitlerde itikafla e, ibadete çekildiğiniz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin ifadesi geçer. Dolayısıyla mescitlerde itikaf etmede bazı yasakları rabbimiz hatırlatır. Dolayısıyla camilerde itikafa geçmek e, Kur'an'ın tavsiye ettiği orucun mükemmel hale gelebileceği Ramazanla insanın ruhi manevi arınmasının doruklara zirvelere tırmanabileceği bir özellik olarak vurgulanır. Eski ümmetlerin şeriatlerinde de itikafın mevcut olduğunu Kur'ani işaretlerden ve peygamberimizin peygamberlik öncesi itikafa benzeyen Hira mağarasına çekilmesinden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Söz gelimi Araf suresinin 142. ayetinde Musa ile 30 gece bana ibadet etmesi için sözleştik ve bu 30 geceye 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceye tamamlandı ifadesini nice alimler e, Hazreti Musa'nın Allah'tan alacağı vahiye hazırlık olarak ve o vahyin de e, içinde olacağı bir itikafı, bir özel Allah'la irtibatı e, değerlendirirler. Hadis-i şeriflerde itikafın e, e, uygulandığı ve tavsiyesi e, söz konusudur. Söz gelimi i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste, kim benden sonra terk edilmiş sünnetimden bir sünneti ihya ederse, ona insanların o sünnetle amel etmesinin ecri kadar ecir vardır denilir. Yani bizim vasıtamızla, bizim uygulamamızla, bizim tavsiyemizle, bizim yerine getirmemizle bir sünnetin ihya edilmesi, o sünneti yerine getiren tüm Müslümanların e, yaptığı sevabın bir benzerini, tümünün bir mislini kazanmak kadar mükafat vardır. Bu mükafatı bazı hadisler bir şehit, hatta bazı hadis rivayetleri yüz şehit sevabı olarak vurgularlar. Tabii ki bu bol keseden verilmiş bir sevap değil. Ümmetin fesadı zamanında, Unutulmuş bir sünneti ihya etmek, bir şehidin canını feda etmesi kadar yer yer zor olabilecektir. Hanımlarımız karşı çıkabilecek, bazen annemiz babamız e, müdahale edebilecek. Bu toplum yahu sen delirdin mi? Nedir bu yaptığın şey? Biz kimseden duymadık, görmedik böyle özellikleri diyebilecekler. Unutulmuş bir sünnet olduğu için e, Müslümanım diyen bazı insanlar bile... Hele Müslümanlığı önemsemeyen çevre şartları ve etkin yetkin güçler e, insana e, zorluklar e, çektirecek. Bu çekilen zorluklar bir şehidin e, canını feda etmesi gibi zorlukları içerecek. O yüzden bir sünnetin ihyası e, bir şehit sevabı kadar faziletli olacaktır. Çünkü zahmetler kadar rahmet söz konusudur. İtikafla alakalı olarak Buhari'nin başta olmak üzere diğer hadis kitaplarının da rivayet ettiği şu Ebu Hureyre rivayeti önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikafa girerdi. Vefat ettiği senenin Ramazan'ındaysa bu itikafını 20 güne çıkarttı. Son sene 20 gün Ramazan'da itikafa girdi denilir. Yine e, sahabelerden Enes ve Ubey bin Kehap anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son on gününde bütün e, Ramazanlarda itikafa girerdi. Bir sene seferde olduğu için itikafa girmedi. E, müteakip e, sene yirmi gün itikaf yaptı. Diğer bir rivayette de e, Ramazan'dan sonraki Şevval'de bu itikafını e, kaza gibi e, yerine getirdi.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 e, sahip çıkmaya çalışan, sünnetin önemini bilen, Kur'an ve sünnet vurgusu yapan Müslümanların itikafı nasıl terk ettiğine şaşmamak elde değildir. Peygamberimizin her Ramazan'da hiç ihmal etmediği ve on gün olarak icra ettiği itikafı birkaç gün Ramazan'da olsun yerine getirmeyen bir insan e, ne kadar e, sünneti e, hayatına taşımış olabilecektir. Evet yine Ebu Davun rivayet ettiği bir hadis itikafın camilerde olması gerektiğini vurgular. Taberani'nin Beyhakî'nin rivayet ettiği bir hadiste Ramazan'da on gün itikaf yapmanın nafile iki haç ve iki umreye bedel bir sevabı getirdiği vurgulanır. Kim kardeşinin ihtiyacını karşılamak üzere yürür de maksada erişebildiği kadar erişirse bu onun için on yıllık itikaftan hayırlıdır. Kim de Allah'ın rızasını gözeterek bir gün ilk itikaf ederse Allah onunla cehennem ateşi arasında her biri yerle gök arası kadar uzak üç hendek meydana getirir diyor. Beyhaki taberani ve hakimden terhip ve terhip e, bu hadis rivayetini vurguluyor. Demek ki bir gün Allah için e, itikafa giren cehennem ateşiyle kendisi arasında yerle gök arası kadar büyük bir hendeyin uçurumun oluşmasına sebep olabilecektir. Sevgili dinleyiciler, itikafın e, iki amacı vardır. E, müminin, e, özellikle de davetçi, tebliğci müminin, Dünya meşgalelerinden kendini soyutlayarak Rabbi ile yalnız kalması ve nefsini muhasebe etmesi sayesinde hayatını ve amellerini Allah'ın rızası doğrultusunda tanzim etmesi takva sahibi bir insan olma halini ve şuurunu kazanabilme çabasıdır. İkincisi de Ramazan ayının son on gününde girilen ihtikaf sayesinde ki bu en faziletli itikaftır, başka zaman dilimlerinde de ihtikaf olabilir. İşte Ramazan'ın son on gününde yapılan itikaf, Kadir Gecesi'ne de rastlandığı için, onun yani Kadir Gecesi'nin en güzel şekilde idrak edebilmesi, ihya edebilmesi için e, en büyük e, güzelliğe, özelliğe yapışmaktır. Kullarına maksadı ve ruhu, kalbin Allah'a tam bağlılığı, ona muvafakati, onunla baş başa kalması, insanlardan e, koparak, Kısmen e, ayrılarak sadece Allah'la ilgilenmesi demek olan itikaf e, Rabbimiz e, kullarının e, kendilerine bakım yapabilmesi için meşru kılmıştır. E, yani itikaf ile Allah'ı anmak, ona muhabbet etmek, ona yönelmek, gönül endişesinin ve kalbi duygularının e, bozulmuş özelliklerini tamir etmek için itikaf sayesinde sağlanabilecektir. Onlara karşı e, insanın düşüncelerini, e, zihni birikimini, gönle oluşabilecek vesveseleri ayırmak, virüs gibi kalbimizden atıp temizleyebilmek, gönle gelen bütün fikirleri artık sadece Allah'ı zikretmeye, Allah'ın rızasını kazanıp ona yakın olmaya çalıştıracak güzelliklerle yer değiştirmek, işte itikafın amaçları arasındadır. Halk ile ünsiyet yerine Allah'a ünsiyet itikafla ortaya daha çok çıkabilecektir. Böylece kulu hiçbir dost simanın olmadığı, Allah'tan başka kimsenin sevindirmesinin mümkün olmadığı kabirdeki korkunç yalnızlık günlerinde Allah'la dostluğa hazırlamış olacaktır. Gecemizi Allah'ın evinde e, i̇tikafla geçirmiş olmanın e, insana kazandıracağı. İşte itikaf bu gibi e, maksatları insana kazandırır. Bu gaye ancak oruç ile tamamlanınca Allah'ı e, en güzel şekilde e, tanıyıp kulluk yapmak, ona ibadet etmek, e, itikafı oruç günlerinin en faziletlileri olan Ramazan'ın e, içinde e, Rabbimiz daha faziletli olarak saydığını peygamberimizin lisanıyla bize göstermiştir. Efendimizin oruçsuz olarak itikaf yaptığı hiç rivayet edilmemiştir. O yüzden Ramazan dışında da itikaf yapabilecek insanlar oruçlu olmaya gayret etmelidir. Her ne kadar oruçsuz itikafın caiz olduğunu bilsek de, peygamberimizin hep oruçla geçirdiği için itikafları, gündüz itikafımız, e, oruçla değerlendirilebilmelidir Hanımlarımız e, e, Evlerinde e, Namaz kılmaya hasrettikleri Bir odaları veya bir bölümleri varsa Oraya e, aynen Erkeklerin camiye kendilerini e, vakfedip Orayı Güzelleştirmek için e, Allah'a ibadet kastıyla Oraya girmeleri gibi Hanımlar da evlerinin e, Uygun bir odasına Uygun bir köşesine itikaf niyetiyle e, kapanırlar. Orada camideymiş gibi kendilerini değerlendirirler ve aynı ruhu, aynı özelliği e, hanım Müslümanlar evlerinde kullanırlar. E, Aynı sevabı almak açısından, aynı ruhi donanımları kazanmak açısından yerine getirilebilirler. Camide de hanımlar yapabilir mi? Yapabilirler ama mekruh sayılmıştır. Çünkü gece gündüz camide bir hayat sürmek kadınlarımız açısından e, en azından psikolojik bazı zorluklara e, götürebilecektir. Onun için e, hanımların e, evlerinde bir köşede yapmaları e, daha uygundur. Erkekler de evlerinde yapabilirler mi? Yapabilirler ama e, esas itikaf en az bir günlük e, oruçlu olarak e, özellikle de Ramazan'da ve daha faziletli olarak Ramazan'ın son on gününde e, yapılan e, e, itikaftır. Ama bununla birlikte e, özellikle şehir hayatında e, meşgaleyle koşuşturan insanlarımız böyle bir zaman dilimini yakalayamıyorlarsa e, üç beş saatliğine de olsa e, bir cami uygun olarak bir yer bulamıyorlarsa uygun olabilecek bir yer söz gelimi hanımlar gibi evlerinin bir köşelerinde e, ne yapabilmeliler? İtikaf ruhunu yerine getirebilmeliler. İdeal manada itikaf 24 saat camide e, oruçlu olarak e, yapılması gerektiği halde e, ideal olmasa da itikaf ruhunu e, hemen her gün 5-10 dakika içerisinde bile olsa mekan olarak en uygun bulabileceğimiz bir mekanda da olsa yerine getirmeyi e, biz e, güzel bir e, özellik olarak unutulmuş bir e, sünnetin ihyası olarak değerlendirmeliyiz. Ee, hiç konuşmamak diye bir durum e, Muhammed ümmetine e, gerekli e, konulmamıştır. E, Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem ahirette faydası olmayan her sözden dili alı koymak e, diye bir e, İslami e, gelenek, İslami, e, bir dinin e, tavsiyesi söz konusudur. E, o yüzden eski ümmetlerde söz gelimi Zekeriya aleyhisselamın ve Meryem annemizin e, Söz orucu tuttuklarını hiç konuşmama yönüyle Allah'a ibadet ettiklerini Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirebiliyoruz ama bizim şeriatimizde Muhammed ümmetinin yapması gereken dini tavsiyelerde hiç konuşmamak diye bir ibadet söz konusu değildir. Söz orucu diye bir oruç yoktur ama Müslümanlar bu güzelliği malayani konuşmamak, gereksiz konuşmamak, lüzumsuz konuşmamak şeklinde değerlendirir. Dolayısıyla ihtikafda e, gerekli sözlerin dışında e, boş sözlerden, lüzumsuz lakırdırlardan, e, mala yani e, sohbetlerden, e, gereksiz e, e, kelam e, israfı yapmaktan kaçınmak gerekir. Uyku da öyledir. Lüzumsuz uyku. E, yani fazlaca uyku, uyku israfı gafilce gecenin değerlendirilmesi özellikle itikaf yapan bir mümine uygun olmayacaktır. Bu ümmete gece namazından meşru edilen uykusuz kalmanın en üstünü sonucu en güzel olan şekildedir ki bu uykusuzluk orta dereceli, aşırı olmayan, kalbe ve vücuda zararlı olmayan, faydalı olan, kulu yararlı şeylerden, işlerden alıkoymayan bir uykusuzluktur. İşte bütün bunlar itikafın maksadına ve ruhuna ulaşmayı elde edebilmek için e, dolayısıyla e, fazla uyumadan fazla konuşmadan yapılabilecek bir e, güzel itikafın özellikleridir. Bütün bunların yerini bazı itikaflarda gençlerin veya işte itikaf ruhunu terbiyesini alamamış insanların itikaf yaptığı yerleri sohbet meclisleri ya da ziyaretçi çekme yerleri ya da ziyaretçilerin onları bir turistik mahiyette biraz da kutsal insanlar gibi görme anlayışları aslında nefsin şeytanın bir tuzağıdır. Dolayısıyla böyle gereksiz konuşmalar itikafı ne yapar? Gölgelendirir, sevabını azaltır. Dolayısıyla bu tür eksik ve yanlışlıklardan uzaklaşmayı tavsiye ederiz. Davetciye emri bil maruf nehyanil münker yapacak, toplumunu hayra, güzelliğe, iyiliğe doğru değiştirme çabasında bulunacak ama kendisini de ihmal etmeyecek bir şuurlu Müslümana itikaf davete hazırlanmak üzere çok muazzam bir ortam hazırlar sevgili dinleyiciler. Katiyen cihattan ve bir takım sıkıntılardan, fedakarlıklardan kaçmak değildir itikaf. Yaygın bir yanlış anlayışta olduğu gibi insanlardan tamamen uzaklaşarak dağları ve mağaraları veya loş hücre ve odaları mesken tutarak sadece kendisiyle uğraşmak e, İslam'ın tavsiye ettiği bir güzellik değildir. Her Müslüman ve özellikle de davetçi için ruhi hazırlıkta Uzlet gereklidir. Ee, Resulullah bunun örneğini vermiştir. İşte bu uzlet itikafla e, tümüyle insanlarla bağını kopartmadan özellikle de insanları ıslah etmek üzere kendi donanımını takviye etmek gayesiyle yerine getirilecektir. İhtikafla elde edilen başka şeyleri bırakıp sadece Allah'la beraber olmanın faydası sayılamayacak kadar çoktur sevgili değinleyiciler. Sanki onsuz olamayacağımızı zannettiğimiz televizyonlar, haberler, radyolar, dergiler, gazeteler, e, dünyevi meşgaleler, koşuşturmalar, lüzumlu lüzumsuz yiyip içmeler, gereksiz bir sürü çabalar bizi nereye doğru gittiğimiz konusunda kendimizi bir check-up yaptırma konusunda e, gafil bırakabiliyor. İşte sadece Allah'la beraber olabilmek, olabilmek, kendi nefsimizi tekrar yabancı bir insanmış gibi karşımıza koyup değerlendirebilmek, itikafın en önemli görevidir. Meşgaleyi hemen yok denilecek kadar aza indirir, dünyevi meşgaleyi itikaf. İnsanın gözünü ve kulağını korur. Zira göz ve kulak, aslında kalbin yoludur. Günahların çoğu göz ve kulak sayesinde kalbe atılan tohumların neticesinde olmaktadır. Tabirca ise kalp bir havuzdur, bir havuz gibidir. Beş duyu ırmaklarından oraya pis ve bulanık mikroplu sular döküldüğü zaman o havuz da e, asliyetini, güzelliğini kaybedecek e, bir sürü ...zararlı böceklerin, sivrisineklerin e, ortaya çıkmasına, bizim e, güzel kanlarımızı emmelerine sebep olacaktır. İşte itikaftan maksat, kalbi o pis sulardan ve bunlardan meydana gelen çamurdan temizlemektir ki... ...bu sayede havuzun ana kaynağı temiz su ile dolsun, pis suyu akıtan derelerin e, havuzu doldurmasına... Engel olunsun. Dolayısıyla gözümüze, kulağımıza, dilimize, dudağımıza sahip olmak için itikaf güzel bir ruh terbiyesidir, bir arınma özelliğidir. İtikafın çokça faydaları vardır. Demin demiştim ki itikaf ana doğurgan bir ibadettir. Başka birçok ibadetin tüm özelliği vardır. O yüzden itikafa tümüyle benzeyen bir ibadeti bu kadar kapsamlı bir ibadeti başka ibadetlerde hemen hemen bulamayız. İtikaf insanın namazı huşu ve hudur içinde kılmasına yardımcı olur. Çünkü itikaftaki insan yani mutekif itikafla beraber kalbini de organlarını da Allah'a itaat ve taate götüren şeylerin tümün dışında Tümü, e, dışında her şeye kendisini kapatmış, sadece Allah'a adamış, e, Allah insanı olmayı hiç olmazsa belirli zaman diliminde yerine getirme çabası içinde olmuştur. O yüzden namazları dosdoğru zamanında, vaktinde en güzel şekilde huşu ile kılma, e, anlayışı itikafta kazanılabilir ve yaygınlaştırılabilir. İnsana yine nafile namaz kılma imkanını e, sağlar, bu terbiyeyi verir, e, nafile namaza alışmamış insanlara e, bu güzelliği tattırır. Yine itikaf eden, cemaatle namazı bekleyen kimsenin sevabı vardır hadislerde, e, bir namazdan sonra başka bir namazı vak bekleyen ...ya da namaz vakti girsin diye camilerde bekleyen insanın sevabı tümüyle itikaftaki insan için kendiliğinden oluşacaktır. Yine sevgili dinleyiciler, nefis, e, nefsin hevası mescitlerde durmaya e, itikafla alışır. E, kalp camilere bağlanılır. Cami ve cemaatle e, yeniden e, görev, görev bilinci içerisinde onları da ihya etme anlayışıyla... E, yeniden e, hayata aksetmiş olur. Nefsimize gece kıyamını yani teheccüdü yani gece neşesini kolaylaştırır. Bunlara alışmak için insanın adım atmasına sebep olur itikaf. Nefsi sabır ve itaate alıştırır. Eğitir. Nefis kötülüğü emreder. E, Hz. Yusuf bile öyle dediğine göre hepimizin nefsi e, kötülüğü de emreder. Aynı zamanda takvanın da yüklendiği bir nefis Temelde kötü bir şey değil ama o nefisle imtihan oluyoruz. İşte o kötülüğe de meyyal olan nefsimizin kötülüklerini ıslah etmek, onun yanlış alışkanlıklarını düzeltip olgunlaştırmak itikafla çok daha güzel olacaktır. İnsanoğlunun damarlarında dolaşan şeytan da onu itaatten alıkoyup, ee, ...nefsin hevasına insanı teslim etme e, özellikleri kazandıttırır. İşte bu düşmanımızın farkına varıp onunla mücadele etme ortamını e, insan itikafta daha rahat e, yaşayabilir. İnsanın nefsinin hevası da şeytan da e, insana e, vesvese vererek günahlardan alıkoyup e, insanı e, dünyevileştirme... ...gereksiz, basit şeyleri önemli gibi gösterme durumundadır. İşte bütün bunlara muhalefet etmeyi, bütün bu isteklere sabredip direnmeyi e, itikaf öğretecektir. E, özellikle genç erkeklerin e, bugün e, ciddi manada e, imtihanları e, sokak ve caddelerdeki, bazı yerlerde e, iş yerlerindeki... E, Açık saçık kadınların durumu e, olmaktadır. İşte e, gözün afetlerinden kurtuluş itikafda çok daha güzel ve mükemmel şekilde ortaya konmaktadır. İnsanın gözünü kontrol edebileceği, nefsini dizgen, dizginleyebileceği bir e, göz terbiyesine itikaf insanı e, ne yapar e, götürür ve buna alıştırır. İtikafta ve itikaf benzeri ibadetler içinde olan bir kimse de insanların üzerine titredikleri göz kamaştırıcı şeylere de görüp heveslenmek. Dolayısıyla gözün bir sürü lüzumlu lüzumsuz şeylere takılması da engellenmiş olur. Nice insanın hayran olup gözüyle etkilendiği, bayılır gibi e, e, zevklendiği aldatıcı şeyler e, itikaftaki insanın e, bu tür şeylere... Gözünü ulaştıramayacağı için camide sadece meşgul olacağı için e, insanı çekip çevirir. İşte bir şeye dönüp dönüp tekrar bakanların hasreti çoğaldığı gibi insanın artık o tür lüzumsuz şeylere hasreti olmamış olur ve daha olgunlaşmış e, olacaktır itikaftaki insan. Yine aralarında bulunmakla fesada düşülebilecek... E kötülük e, ve bazı günahların e, ister istemez bize de bulaşacağı kötülerle beraberlik, işte mümkün iş arkadaşımızdır, komşumuzdur, akrabamızdır, yakınımızdır. E, i̇şte bütün bunlardan itikafta kurtulmuş oluruz. Dava adamı olmayan ayak takımlarıyla düşüp kalkmaktan, onlara e, e, laf anlatamayacak ama onların bize laf anlatabileceği durumlardan... İnsan kurtulmuş olacaktır. Kalp ve bedenin huzuru vardır itikafta. İnsanlar arasında fazla karışmakta çeşitli huzursuzluklar olduğu gibi yine itikafın gayesi olan Allah'ın rızası için gerekli olan ibadetler, zikirler, ibretler, tefekkürler, muhasebe etme, nefsi kontrol etme, geleceği planlama, kendisini kontrol edip olgunlaştırma, tekamül bilinci hep e, i̇tikafta vardır. İtikafta ne yapılır? E, namaz kılınır. E, Allah'ı zikrederiz. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah kelimelerini bolca ifade ederiz. Kur'an-ı Kerim'i bolca okuruz ama anlamını öğrenerek okuruz anlamını düşünerek, tefekkür ederek okuruz, meal ve tefsir okuruz başka kitapları okumamak tavsiye edilir dolayısıyla itikafa katılan arkadaşlarımız sadece Kur'an meali veya Kur'an'ı anlatan tefsir gibi kitaplar edinsinler onun dışında bolca namaz kılsınlar bolca zikretsinler ee, ee, muhasebe yapsınlar tefekkür etsinler, Allah'ın kitabı yanında kendileri de bir kitap olarak kainat, dünya da Bir kitap olarak e, ufkumuza müracaat etmemize e, müsaittir. Onları da okumaya, onları da düşünüp Allah'ın sanatını, yüceliğini takdir edip ona şükretmeye gitmeliyiz. E, Ramazanlarda itikaf etmek müekket bir sünnet kabul edilmiş çoğu alimlere göre. E, i̇tikafın e, vakti esas Ramazan'da olmak itibariyle başka zamanlarda da olabilir. E, i̇tikaf en azından bir yirmi dört saati içermelidir. Onun altındaki e, e, camilere kapanmaya e, itikaf adı verilir mi verilmez mi alimler arasında tartışmalıdır. E, alimlerin önemli bir kesimi e, çok kısa bir zamanda da olsa itikaf edilebilir denilse de biz en azından bir yirmi dört saatlik bir zaman dilimini itikaf için ...ısrarla tavsiye ediyoruz ama buna da zaman bulamayan arkadaşlarımız birkaç saatliğine bile olsa kendilerini camiye veya cami gibi bir yere itikaf niyetiyle hasretmelidirler. İtikafta mecburiyetin dışında camiden çıkılmaz. Tabii ki yemek yemek gibi, uyumak gibi zaruri ihtiyaçlar, mecburi konuşmalar gibi gereksinimler yerine getirilebilecektir. İtikafın adabına riayet edilmelidir. Kur'an okumak, tefsir okumak, tefekkür etmek, zikretmek gibi, e, namaz gibi ibadetlerin dışında lüzumsuz şeylerle e, boşa vakit geçirmemektir. İtikafın sahih olması için Müslüman olmak, akıllı olmak, e, kadınsa kocasından izin alması, e, mümkünse camide yapılması, niyet edilmesi ve gusül e, abdesti gerekecek bir cünüplükte olunmaması ve e, oruçlu olmasının da... E, Özellikle Ramazan'da zaten oruçlu Olunacak kimileri Sahih olması için gerekli koymuş Kimileri de fazileti için Tavsiye edilen husus olduğunu söylemiştir Temiz elbiselerle Bulunmak İtikafçı için güzeldir Menduptur Ramazan'ın on gününde Üç gün veya on gün e, ...vakti olabilen insanların... ...itikaf etmesi e, ısrarla... ...tavsiye edilir. Sevgili dinleyiciler... E, ...vaktimin dolduğu için... ...itikafla ilgili daha... E, ...başka şeylere... E, ...fırsat kalmadığını değerlendiriyorum. Dolayısıyla... ...hepinize ısrarla... ...itikafı e, tavsiye ediyorum. E, en azından... ...birkaç saatliğine de olsa... ...bu Ramazan'da, şu günlerde... ...itikaf e, gibi... ...güzel bir arınmaya ilahi bir hazineye gönlümüzü açmak için mutlaka yerine getirmeyi kendi kendinize bir karar verin niyet edin hanımlarımız evde erkeklerimiz camide ne kadar uygun bir zaman bulabiliyorlarsa kendilerini Allah'a vakfetmiş olsunlar kim Allah'a sahip Allah'ın yardımına rızasına sahip o neden mahrum kim Allah'tan mahrum? O neye sahip? Kimin gönlünde Allah varsa, onun her iki dünyada da yardımcısı Allah'tır. Kimin kalbinde Allah'tan gayri şeyler tümüyle yer etmişse, onun iki dünyada da hasmı Allah'tır. Allah'la beraber olan ve itikafı bu konuda baş tacı eden, bu unutulmuş sünneti ihya eden Müslümanlara, özellikle genç Müslümanlara selam olsun.